Bunlardan birincisi, İslam'ın aslını, temenni, gayesini, kısaca kitap ve sünnet ve ona bağlı olan şeyleri. Bu bir. İkincisi, Müslümanların yaşadığı toplum, Müslümanların yaşadığı toplum, ondaki olan ayıpları, noksanlıkları, hastalıkları ve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 şiddetle ناسa udaye lillezina amenu el yuhuda vellezina esreku iman etmiş kimselere adavetin en şiddetini düşmanlığın en şiddetini besleyen yahudileri bir de Allah'a ortak koşanları görürsün evet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 Önce Yahudi milletini bir tanıyalım. Yahudilerin soyları İbrahim aleyhisselamın oğlu olan ikinci olan oğlu olan İshak aleyhisselamın oğlu Yakubolları. Yakubollarına biz bunlara esbar esbat diyoruz. Yani Yakup Aleyhisselam'ın oğulları esbatlar. Evet. Yusuf Aleyhisselam Mısır'da idareyi ele aldıktan sonra bu Yakup oğulları esbat dediğimiz Yakub Aleyhisselam'ın oğulları çoğaldılar. Nesil olarak çoğaldılar. Ve bunlar İsrail oğulları adıyla bilindiler. İsrail oğulları adıyla bilindiler. Mısır'da Firavun zulmünden Musa Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak göndererek Kızıl Denizi aşarak onun zulmünden İsrail oğullarını kurtardıktan sonra Cenab-ı Hak onlara Cenab-ı Hak onlara Şam diyarını yani Şam diyarına doğru mukaddes olan toprak mukaddes olan toprak Filistin toprağını vaat etmişti. Lakin bu İsrail yolları yolda Allah'ın emrinden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 Rabbin emrine karşı isyan ettiler. Bu isyana mukabil bu isyana mukabil Cenab-ı Hak onlara karşı ceza olarak yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşmalarını istedi. Ve Filistin ile Mısır arasında olan Sina Sahrasında 40 sene dolaştılar. Allah onlara 40 sene Mısır'a girmelerini haram kıldı. Yani daha doğrusu yani Filistine girmelerini Filistine girmelerini haram kıldı. Evet. Ondan sonra Nun'un oğlu Yüşa Aleyhisselam.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 Bunlara biz İsrail memleketi diyoruz. Orada kurdular ve başkentini Samira. He? Samira. Bugünkü Nablus mıntıkasını teşkil etmektedir. Evet. Güney kabileleri ise Yahuda memleketi yani Yahudi memleketi'ni kurdular ve başkentini Orşelim yaptılar.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 ne yapmıştı? Belfor bir sefir göndermişti Sultan Abdülhamid'e. <Gülüyor> Ve Yahudi ya Filistin topraklarının Yahudi'ye satılması teklifini sunmuşlardı. Fakat Sultan Abdülhamid ufku geliş olan bu insan Yahudilere bir karış toprak dayı satmadı. Ve huzurumdan şu hızırı çıkarın dedi. Ondan sonra İngilizler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 onlar da hedefe götürenler, hedefe götüren vasıtalar, onları hedefe götüren vasıtalar mutlak olarak meşrudur. Veleki o vasıtalar ne kadar kötü olursa olsun. Herhangi bir vasıta kendini hedefe götürüyorsa onlar da meşrudur. Veleki bu vesile vasıta en kötü vasıta olursa en şali vasıta olursa olsun. Evet. Onlar kat'i surette münkerlerine yetmezler. Hakikati bilip kat'i surette amel etmezler. Haksızlık yere bir sürü peygamberler öldürdüler. Bağlılık yaptılar.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 Bugün karşımızda insanları öldürme tarafını öğreten bir Tevrat halini aldı. Tevrat. Haklarında, Kur'an-ı Kerim'de bir sürü ayet-i kerime inmiştir. لُعِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِ إِسْرَائِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودِ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَا عَلْمُنْ كَرِمْ فَعَلُوهُ لَبِئِ ve yektulunennabiyine bighayri hak ayetlere bakınız saklarında İsrailoğulları, israil oğullarından küfredenler Davud Han'ın lisanıyla lanetlendiler onlar yapmış oldukları kötülükleri katii surette aralarında nehyetmezlerdi birbirlerini ikaz etmezlerdi yaptıkları ne kötü şeydi ve yektulunennabiyine bighayri hak Haksız yere peygamberleri öldürürlerdi. Ve yuharrifunel kelime min ba'd mawaadih. Tevrat'ta Allah'ın ayetlerini yerlerini değiştiriyorlardı. Kelimeleri tahrif ediyorlardı. Sunnat qasat min kulubikum <gülüyor> min ba'd zalik. Sifatlara bakın. Ondan sonra Yahudinin kalbi kas kısı oldu. Fehiye kel hicara ev eshaddu Ya Taş gibi veya taştan daha katı.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 vayet kermes, Maide Suresi'nin 18. ayet kermesidir. Demek ki birinci inançları bir biz Allah'ın en seçkin kulları, sevgili onlarız. Bu birinci inançları. İkinci destek kaynakları. Allah Tevrat'ta onlara güya Filistin topraklarının mülkiyetini vaat etmiş. Filistin topraklarının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 Yahudiler insandır, Yahudiler gayrimilletler hınzır ve köpektir. Yahudi olmadıktan sonra istediğin kimsenin malını çalabilirsin, ailesinle zina edebilirsin, faizimi alabilirsin, Yahudi olmayacak. Ama Yahudiden, bir Yahudi bir Yahuden faiz alamaz, malını çalamaz, ailesinin ırzına geçemez.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 Ve bunlar Zekeriya Aleyhisselam'ı öldürmüşlerdi. Evet arkadan da diğer peygamberler. Yahya Aleyhisselam. Ve muhakkak ki çok büyük bir azgınlık da taşacaksınız. İsra Suresi ayet 4. Ve bugün biz onların ikinci ifsadını bekliyoruz. Bazı tarihçiler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 Yemen'den gelen, San'a şehrinden gelen Abdullah bin Seben'in Arsız Osman zamanında Müslüman görünüp yaptığı iftadı ikinci ifsad olarak görmektedirler. Mısırları kışkırttı. Kaldığı yerde Kur'an-ı Kerim okurken Arsız Osman'ı öldürttü. Ebu Zer'i Osman'a karşı kışkırttırdı ve kendisi Hz. Allah olduğunu iddiasında bulundu kendisi Mısır'a gitti, Mısır'dan kovuldu Kufe'ye, kufeye gitti ve kendisi Kufe'de taifesiyle beraber Az Ali ona biliyorsunuz hende kaçmıştı Hz. Allah olduğunu iddia edenleri orada o indirip yatmak için işte o zaman dedi ki senin Allah olduğuna, gerçek Allah olduğuna inandım dedi. İnsanları ateşle ancak ateşin Rabbi azap eder. Sen bizi ateşle azap ediyorsun, sen bizim Rabbimizsin dedi. Astaglia. Ve oradan Şam'a kaçtı. Şam'da bugünkü dürziler ve Aleviler, bizim tabirimizde kızılbaşlar, onun yolunda ve mezhebindedir. Lübnan'daki dürzüler ve Suriye'deki museriler ve Lübnan'daki gülseller sıradaki düzler onun mezebinde Evet. İkinci ifsada bunu olarak görmüşler alimler. Ablam İssemi Üstadım. Peki bu Yahudileri gayelerine ulaştırıcı vesileler nelerdir? Yani bu Yahudiler hangi vesileleri kullanmışlardır ki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 Lyons, Rotary, Dilberk, Mason hocalarını kurmak. Böylelikle fitneyi, fesadı, rüşvet, aldatma, kandırma, aralara sızma yoluyla he, ifsadı ve fitneyi yaymak. Veyahut bazen alenen açıkta Yahudi cemiyetler kurmak ve faaliyetler sürdürmek. Bunların ilk yani vesilesi budur. Yahudi alimlerin protokollarında almış oldukları karlardan bir tanesi, biz bu dört, dört tane vesileyi gerçekleştireceğiz. İşte bunlardan bir tanesi şu an size bahsettiğim şey. Ve en müessir iki tane usulları, usulü kullanırlar. Para ile kadını. Para ile kadını. Fakir olana para, zengin olana da kadın verirler. Evet. B- Ve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 Onun vaadi şuydu, o da Filistin'de Yahudi milleti, devleti, devletin ikame edilmesi sözünü vermişti Yahudilere. Dış, İngiltere'nin Dışişleri Bakanlığı Belfort. Ve bu yüzden İngiliz İngiliz istilası, İngiliz istilasını 1945'ten 1948'e kadar İngiliz istilasını fırsat bilen, bilerek kendilerini her yönde ne yaptılar? Hazırladılar.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 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kayıp gözüyle görmüştür ve ümmetini bunlar hazır etmiştir. Al sevban Al Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sevban Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor. Kal Yuşiku entudai aleykumul umem kema teda'an al ekeletu ala kasatihâ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 husa unka husa <gülüyor> isteyin ama sizler ancak nesiniz su üstüne duran bir köpük gibisiniz dalgalar sular geldiği zaman o köpüğü alıp götürür veya kum seri gibisiniz rüzgarlar geldiği an sizi dağıtır götürür yani öyle bir toplumsınız ki o an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 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'da bin kişiyle üç bin kişiye karşı çıkıyordu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tevuk seferinde kırk bin müşriğe karşı on iki bin kişiyi ordusuyla, ordusu, orduya sahipti. Düşmanın kalabalıklığını, Müslümanların azlığını görüyor musunuz? وَكَمْ مِنْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَنَبَتْ فِيَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّٰهِ Allah'ın izniyle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 bunun sebebini anlatıyor. Vele yinzi anna Allahu min sudur adouy kumul mahabeta min kum ilk sebebi baştan geliyor. Cenab-ı Hak diyor, sizin düşmanlarınızın, düşmanlarınızın size karşı olan korkuları kalplerinden artık alır, alınır. alır. Düşman artık sizden korkmaz. İlk sebep. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis şerifte zusirtu bir rü'bi min mesiret ev min yemin keda ve keda ben diyor düşmanlara, düşmanların kalplerine korku bir günlük veya uzak mesafelerde bulunan düşmanlara, düşmanların kalplerine korku salmakla yardım edildim diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu gitti.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 İkinci sebep. وَلَيَقْزِفَ النَّ اللّٰهُ ف۪ي قُلُوبِكُمُ veh Allah'u ekber. Allah sizin kalbinize veh denilen bir hastalığı ilka eder. Kalplerde bir hastalık. veh zayıflık demek. Zayıflık. İmanda zayıflık. Amelde zayıflık. Ahlakta zayıflık. Her şeyde zayıflık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, ve selleme sahabe soruyor. Sahabe korkuyor. Soruyor. <gülüyor> ya Resulallah Melveh Ey Allah Resulü Vah nedir? Vah nedir ki Müslümanları bu hale getiriyor? Kale hubbu dünya ve kerahiyetin mağd Allah Hastalığı görüyor musunuz? O hastalık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 Bana dünya insan suretinde arz olundu ve kendisini bana kabul ettirmek istedi. Ve ben de onu defettim ittim. İleyke anni dedim. Benden uzaklaş dedi. Lakin öyle bir söz söyledi ki o söz de şuydu. Evet, sen benden kurtuldun ama benden senden sonra gelecek senin senin ümmetin benden kurtulamayacaktır. İşte o Bekr Sıddık radıyallahan onun için o suyu içmedi.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 emr bilme'ruf, nehyenil münker, davasını terk ettik. İnsanlara iyiliği emretmeyi, kötülükten nehyetmeyi bıraktık artık. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüm'ün rivayet etmiş o hadis-i şerifte, Allah'a yemin olsun ki, ya siz, ya siz iyiliği emreder, ve kötülükten nehyedersiniz, ya Allah ta semadan size bir azap, bir musibet, bir bela indirir,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 katı katı olan kalptir. Duygusuz olan kalptir. Çok uyuyan kalptir. Çok gülen kalptir. Çok konuşan kalptir. Çok yemek yiyen kalptir. Gel de ondan sonra sen ibadetinden huzur al. Tabi alamaz. Tabi namazı üçe indirecektir. Tabi sünnetleri kılmayacaktır. Çünkü ibadetinden zevk kalmıyor ki. Belki eğer namaz kılma, namazı terk etme, Kişiyi kafir yapmayacağını bilseydi veya küfre götürmeyeceğini bilseydi belki namazla da terk edecektik. İçimizden belki çoğu kafir olmak için namaz kılıyor. O hale geldi. Allah bizi ıslah etsin. Ondan sonra biz İslam aleminin terakki etmesini, yükselmesini istiyoruz. Ne ile? Kimlerle? Hangi davayla? Hangi müesseseyle?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 Falan arabadan şu kadar kazandım. Şunu yaptım, bunu yaptım. Falan para yedi. Falan falan kötü. Falan camiye gelmesin. Pişman gelmesin. Pişman emir değil. Pişman istiharetinde değil. Pişman şu. Ben bir geliyorum, bir gelmiyorum. Falana darılıyorum. Cami bırakıyorum. Bizim derdimiz, işimiz, gücümüz bu. Allah bizi birbirimize düşürdü. Niye? Çünkü biz cezalı bir milletiz. Allah'ın cezasına müstahak olan bir topluluk. İnna Allaha, la yuğairu ma bi kumun, hatta <gülüyor> yuğairu ma bi anfusiyin. Bir millet kendi nefslerindekiyi değiştirmediğinde de Allah onları değiştirmez. Biz kendi nefsimizde olan, inancımızı, amelimizi, her şeyimizi yitirdik Allah da bizi bu hale getirdi ve bizi bu gibi şeyler müstahak gördü. Zalik bi an Allaha, lem yuqum yuğiren ni'mtahu ala Allah bir millet üzerinden onlara ihsan etmiş olduğu nimetleri almaz ta ki onlar nefislerini değiştirmedi milletçe. Biz nefsimizi değiştirdik, Allah bizden bir sürü nimetleri aldı. İlim nimetini aldı, tebri nimetini aldı, amel nimetini aldı, samiyet nimetini aldı, ihlas nimetini aldı, bütün nimetler aldı üzerimiz. Binimet kaldıysa o da refah yaşamak, huzurlu yaşamak, rahat yaşamak, mallı, paralı, her şeye sahip olmaz. Bizde bu var. Unutmayalım ki bu Allah'ın üzerimize bir oyunu ve mekridir. Bir gün gelecek bizi bunu yakalayacaktır ve bunu hesabını almakla kalkamayacağım. Onun için muhterem kardeşlerin bu yapmış olduğumuz dersten ibret alarak.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 Ferdi, ıslah. Kendimizi ıslah edelim. Eğer kendimizi ıslah edersek, belki ailemiz de ıslah olur. Arkadan, belki çoğu çocuğumuz da ıslah olur. Bir cemaatin çobanları neyse, türleri de odur. Çocuklarımızın durumlarını görüyoruz. Belki Avrupa'da bütün cemaatler içinde parmakla gösterilen, bir nesil haline gelmiştir. Bunların sorumlusu kim? Bizler. Biz samimi olsaydık, biz amerden insanlar olsaydık, biz hakikaten davamızı düşünen, Allah uğruna her türlü fedakar katlanan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gerçekten seven, ona ümmet olma çalışsaydık, ailelerimiz ve çoğu böyle olmayacaktı. Fakat onları bu hale getiren ve bu duruma sevk eden bizleriz var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 Sakallı oldukları halde, şalvarlı oldukları halde, dostur namaz kıldıkları halde sakalları onlara fayda vermemiş. Günah işlemelerine mani olmamış. başkaların aldatmalarına, aldatmalarına mani olmamış. Şalvarı da giyerken başkalarını aldatırken bunu giymekten utanmamış. Kılmış olduğu namaz sadece kendisini Allah'tan uzaklaştırmış. Namazı fuhşiyattan, münkerattan, lahsiyetten menedememiş kendisini. Her kıldınamaz, onu bilakis Allah'tan uzaklaştırmıştır. Niye? Çünkü niyeti sahih değil. Niyeti samimi değil. Niyeti temiz değil. Niyetler bosun. ya Onun için bizler hepimiz ferden ferden. Kişi kimsede hata aramasın.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 arkadan bitir namaz yıkılsın ve ellenini semaya kaldırsın. Bu cemaatin düzelmesi için islah olması için dua etsin Allah. Belki içimizde bir kişinin duası kabul olur da cenab Hak onun duasıyla bu cemaat belki islah olur. Ben bu karakter. Belki onun duasıyla bu cemaat islah olur. Çünkü cemaatta bir kişi günah işlediği an, onun günahı bütün cemaate silah edecektir. Lut Aleyhisselam, min kavminde 33 kişi Lüvata, homoseksüelci yapan vardı. Ama Allah bütün kavmi helak etti. Çünkü o kavimde insanlar salih idiler ama muslih olamadılar. Başkalarını islah edemediler.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 cemaatta bir iki insanın günah işlemesiyle hata işlemesiyle Allah'ın cezası ve musibeti ve belası bütün cematı tamim etmiştir. Bütün cemaatımızın üzerine inmiştir. İçinde kurular içinde yaşlar da yanmıştır. Kurular içinde yaşlar da yanmıştır. Hepimiz bunun derdini çekiyoruz. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُ مِكُمْ Öyle bir fitneden korkun ki, içinizde sadece zulmedenlere, günah işleyenlere isabet etmez, hepiniz içine alır. Hepiniz içine alır. O belaya ve musibete hepiniz dilersiniz. Unutma, unutmayalım ki, Allah'ın emirlerine muhalefet, Resulullah'ın emirlerine muhalefet,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 Eğer dersle ilgili sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ben bugünü bu kadarla iktifa edeceğim. Vakhir davana enel hamdulillahi rabbil alamin.